Peygamberimizin soyu Türklerden mi geliyor demişler hocam? Ya onu şuna binaen söylüyorlar. Yani İbrahim Aleyhisselam Şanlı Urfalı ya. Evet hocam. Oradan Filistin'e göçtü. Peygamberimizin ataları da Hazreti İbrahim'e dayanıyor. Şimdi Hazreti İbrahim'in ataları Keldanilerdi. Yani Türkler değildi, öyle bir şey yok yani. Yani Şanlıurfa'lı olunca yani, e, öyleyse Türk diyorlar. Yani Şanlıurfa'lı e, her şanlı Urfalı Türk diye bir şey yok. Yani. Yani. Şu anda da öyle değil. Tabii başka farklı memleketler. Yani ederim. Türk Mesela... asıllı vatandaşlarımız var. Arap asıllı vatandaşlarımız var. Şanlıurfa'da Kürt asıllı vatandaşlarımız var. Yani ana dili Kürtçe olan, ana dili Arapça olan, ana dili Türkçe olan vatandaşlarımız var. Yani Hz. İbrahim'in kavmi e, babası Azer Keldanilerden idi. Türk değil yani. Hz. Evet. İbrahim de Türk değildi. Dolayısıyla evet. Resulullah da Türk değildi. Yani şimdi Arapları iki kısmı ayırıyorlar. Buyurun bir hocam. öz Arap olanlar bir de müstaharebe diyorlar. Yani Araplaşmış olanlar. Peygamberimizin sülalesinin işte Hz. İbrahim'e dayandığı için sonradan Araplaşmış olanlardan oluşturdu. Yani. Evet.